Dur durma işte ben. Bu diploma ne? Hani o ne? şeyle kader Ama ne kadar zaman? Ne zamana kadar dolacak arkadaşlar? 5000 ödenir hepsini istersen. Elbette. 2 ayda ödenir hocam. Cemal doğru böyle demiştir dedim sana. Hocam şimdi bak. Ne ne Beni gülüşle soru soruyorsun. Konuşmamamın tadı yok. Komşuna, anladın mı? öyle. Oğlum, çözüm olarak bir şey daha anlayamadım. Şimdi, tabii ki sana çözüm demedim sana. Buraya gelmemiz tabii ki bir şeyin başına diyecek. Tabii ki bir şeyin başına diyecek. En azından oturursun Cemal'in dediği gibi Fatih'in başından başlasın, anlamaya <gülüyor> çalışırsın. ve Fatih'e kadar, herhangi bir alimler araymanıza görevsin? Böyle bir böyle olsunsun ama ehamilla Rabbi amin dediğinde sen an bu doğru mu ama bunu lla arapça hemen e Türkçesiyle bu böyle bir de, ya en yani, yani. ama en azim, Zor değil. Tabii. yani belki bu toplumdan belli bir kesim ilim için, Kur'an'ı, sünnet öğrenmek için Arapça öğrenirsen buna bir derslik usul cinami dininden bu farklı kifahiyedir. Böyle bir kesim yaparsa sahip kesimin üzerinden sorumluluk kalkar deriz. Ama kaynaklara inmek istiyorsan, Kur'an'ı, sünneti e inmek istiyorsan Arapça girmez olur. Çünkü bütün İslam'ın kaynakları nefsi Arapça, usul Arapçadır. Buna mecburuz. Hocam yani hemen gibi yubah misle ile yani Efendim, Olursa olur, olmasa olmaz. Şimdi, yani. şimdi burada benim dikkati çekmek istediğim şey ki bizim toplumumuzda en önemli meseleler önemliliğini kaybediyor. Üçüncü, dördüncü sıradaki meseleler daha önemliymiş gibi öne alıyor. Bunu anlatabilir mi? Mesela önce her insana vacip olan ne? Yaratılış gayesi olan kulluğu bilmesi Bu kitabı indire mi mu? Bu ümmetin kısmı azamı acem, doğru mu? Araplılar, Arapçalar, Arapça bilen topluluğu toplasam herhalde 200 yüz milyon tutmaz. Bu ümmetin kısmı azamı acem. Ha, önce yaratılış gayeleri olan kulluğu öğrenme zorundalar. İbn Abbas radıyallahu anh derse gittiğinde Onun konuşgunu Arapçadan farisiye, parçaya aktaran devam eden bir tacımanı varmış. Önce yaratılış gayesi olan kulluk insanlar öğrenmek. Mesela Mesut yoktu mu burada? Yok. Ha. Yani. Medine'deki bir sohbette bilgiyle konuşuyoruz. Tesadüratına girmeye ihtiyaç yok. Ben şunu şunu öğrendim de Mesut otele bitirdik olarak. Vallaha ben Medine'de, şu an hadiste okudu, okudu bitiren tek kisii, sende vardin orda. Hatõlaladõm? Bir şeyde ben bir Yok, ben yoktu. Yok Vallaha ben dedi, de, okudum, ama ben tevhid edi, şey, Burada farklı bir şey aramadim, tek öğledim, Hocam bir şey sorabilir miyim? Hı. Şimdi açıksa şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi biz namaz... Sormak istiyorum ve yani sizden cevap almak istiyorum. Hı. Şimdi biz namaz kıldığımız zaman namaz tepkir alıyoruz, evlerimizi bağlıyoruz, ondan sonra şu pane köküyoruz, Fatiha'nın zanlı soru okuyoruz. Bunu anlamadığımız zaman Şimdi, namazımız geçersiz hı. mi? Fatiha 40 Ya ben kalın kapalıyım anlamıyorum hocam. Anlamıyorum. Anlamıyorum, kalın kapalıyım, Farzı ezberleyemiyorum. Farzımı arzak olur. hiç hiç ezberleyemiyorsun. Mağaz. Su falan, ne namdüle, vallaha. Tamam Ya benim namazım geçersiz mi? Yani ben bunu anlamadım. Mesela şimdi, benim namazım. Şimdi Şevkema dedi ki, ayet? Bak bize Kaç ayet? Efendim? Yedi. Ayet? Yedi. yedi. Ya yedi ayet bir günce Türkçesini Elhamdibillahi rabbil amene. Aadun maad, elhamdillah. değil mi? Problemden... biliyor, ingiliske biliyor. biliyor musun? biliyor. Hocam, ne? Diyor ki, Allah namazını geçersin. Neden gördün? Hayır. Ben sana ne dedim? Bir araç alın. Hocam sen onun yerine cevap veriyorsun. Adlattık yapıyorsun ona. Bana geldin. Hocam. Cemal'in adlattığı. Hocam böyle. Bana da ablattık. Hocam. Aklınızı, ne dediğinizi bilerek kadar namaza yaklaşmayan ayetini getiriyor bize. Bunu diyor ki, ben de diyorum ki ben namaz. Ben bunu bak sen kabul olmaz. Öğreneceksin diyor ona. Benim, benim arabada da bana anlattım sen. Bana diyor havalar bir havalara attım. İngilizce biliyorum. İngilizce. <gülüyor> <şarkı. gülüyor> ben onun dili sadece sadece. Ben kaçarım annemin yanına yakalayamaz. En azından namazda oldu kaç süredir zaten topu topu say 25-26'yı geçinir. Evet. En azından bunların anlamını gülürsün. Tamam hocam da bak amaç da ki benim anneannem vardı 70-70 yaşında öldü. Sen boş ver. O gelsin olsa olsun sen kendilerini ödü. Niye benim şimdi annem de anlamıyor 70 yaşında. Abi, benim annemin kıldığı namaz geçersiz mi? Geçersiz diyemez. E öyle demek. Yok. Onu diyemez yani. öyle Hocam bakamam o ayeti getirdiği zaman siz namaza ne dediğinizi bildi, bilmediğiniz zaman yaklaşmayın dediği zaman bizim kız Ya yaklaşmayın. Ben diyorum ki tamam. biz bu namazı kılmayalım mı? Namazı harapçayı öğreneceksiniz. O namazı kılın değil. Yani haram kılınmış ya. Geçmiş İçin günde aklın gitmesinden dolayın ne dediğini evet. bilmez aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Sema ama ben sen bir şimdi to, içki, o içki i̇çki savaş ama içki toptan bitti bu iş. Ha. Bizim bir mektup gelse birisinde, Amerika'dan sana bir mektup gelmiş. Hakla yani, bir tercüman bulursun, onu okutturup anlamak için. Ve her namazda okuduğumuz, ''Husab-ol-Metani'' dediğimiz yani manası bilinmesi gerekmez mi? O Şimdi bunu böyle okuduğumuzda, anlayarak okuduğumuzda, yani diyorsun ki, devamlı teyrihte konuş, ''İyyâke Ja kui me saame, siis me saame, et me saame, et me saame, et Biz bir şey anlamak için size soruyoruz. Ben diyorum ki, Bak, i̇şte ben getirdiği ayeti dinlediğiniz zaman siz aklınız başınıza değilken ne söylediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın. Belki Türkçe'yi farz edemez. Ama şimdi dese ki, ben öyle demiyorum. Ben dedim kendisine sordum, dedim ki, yani bizim kızdığımız namaz yetersiz de. Bana ne dedi cevap olarak? Hayır, öyle bir şey değil demedi. Siz Arapça öğrenmek zorundasınız dedi. Yalnızca bu da şey, Rusça'ya şey, taktık kullandı. Ya, tamam mı? Yani ben çok iyi dilerim. Rusça'ya öğrenmek zorunda mıydı? Ne kadar konuştuyorsun? Rusça'ya öğrenmez mi? Hocam, Arapça öğrenmenin böyle şey, bir sistem var. Hemen benim yine de söyledim. Bunu farkı, farkılamayın. Ya, onu kendimiz söyledi, farkı. Yani o söylediğim mana, benim anlamıyorum. Biz eğer Arapça bilmiyorsam, biz eğer Arapça ne dediğimizi bilmiyorsak, Ayet Elhamdülillahirrahmanirrahim ne dediğini bilmiyorsak, bu namazın bir hükmü yok. Yani onu çıkarttık. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle, değil. gülüyor> Dinlemek istemedi ki o zaman. Hep onu anlıyor. Böyle bağırıyor, bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak, ben duymadığım <gülüyor> halde, bak ya zor mu cemalin dediği deme, <gülüyor> artık bunu yapar diyor. Ben yaparım <Gülüyor> O zaman hiç, hiç ya, ya, böyle dediğiniz Adam size Şey, bak ne dedi ayet getirdiği ayet. ayete bak Siz aklınız başında ne dediğinizi anlayana kadar kıldığımız zamanda yaklaşmayın Yapmayın arkadaşlar Eğer yapabilirseniz bunu bana Bahar'ın başında iki ay dönemekte yollayın. Ben gelirim. Yani bahçede gelin. çalıştırayım. Çalışmaz. Geri içerimde çalışmam. Eğitim de sopayla oturayım hem tarifeye okudum. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Ha. Anladın mı şimdi? Ne yapmamız? Sağ ol abi. Sağ ol abi. Ust. Ne yapmamız? Ust. Dinle. Ne Bak şimdi 8 adetini hazırladık. Allah'ı teşrif etmek de kuran de okudum hocam. Velakad yessernal de hikaye, bak. Allah'u Allah'ı Allah'a girmiyoruz. Sadece şu Allah kelimesini yut her Arap Arap Arap Arapça Arap anlar ama bir yani kıvaid la ya'rifuna'l kıvaid. Bizim kıvaid lazım değil ama hiç olmazsa semiallahu limen habilen sordum ne demek bilmiyor. Yine mahallemizi şey diye. Sami Allahu limen hamide ne demek? He he he. Yani bizim kızımızla bak şimdi Allah'ın merhametinden geçiyor bilmiyoruz bizim kızımız. Ramaza yaklaşmıyoruz. Ya ikisiz de ben ayık yani. Siz yeniyim kızım konuşalım. Senin baban ne diyemez Müslüman dediğiniz Müslüman. Arkadaş sen ni Allah'u semiallahu limen did. Tamam yani söyleyebilir Allah hamdeden Rabb'i şey. Anlaşıldı. Sen şimdi orada hamd din işitilirse işittiğini hatırlarsan hoşlanmaz mısın? Arkadan cennet deneyeceğiz. Allah'ın bütün hamdeler. Sen bunu anlamada diyor, adam bilirse bunu bilir. Ve bu da olmalı. Tamam, bakın bu olmalı. Bunu öğrenmemiz bizim bu için da daha iyidir. Daha öyle Bunu bilmelisin. O zaman, namaz mesela, Allah Azze ve Celle diyor. Ee, Mina olen saanud. Namaste on isaaniditsioon, et te ei ole ka üks, aga ma Bir insan evet. beş dakika namazı kuyduğu halde, yalan söylüyorsa demek ki onun namazı onu o mükemmelden alıp koyacak mükemmelde değil. Neden? Namazdan bir az almıyor. Bunu anladın mı hocam? Evet. Az almıyor. Şimdi e, benim yeni bir risale var. Kainatın kuyur Bu kainatta var olduğu zaman her şey Allah'a kul olmak zorunda. Mesela biz Allah'a teslim diyoruz. Allah'a teslim edelim. Teslimiyetinden etmiş korkar Her şey ona kul kulukede hareket eder. Çaptın diyorlar ya Şimdi yeah, Arapça yeah, yeah, yeah, yeah. bunu ammeya kaptığında da fark Yani bu namazı kabul ediyoruz. Hocam bunların hepsini kabul ediyoruz. Biz bir program yok Hepsini kabul ediyoruz. Ama bana diyor ki bak sen diyor basitleştiriyorsun olayı diyor. Yani benim söylediğim yani biz bunların hepsini kabul ediyoruz dediğimiz. Ben şimdi Cemal'e soruyorum, şey, Cemal'e soruyorum. Şimdi ben namaz kılarken bir ayet okuyorum, bir soru okuyorum. Bunu... Bir dakika abi. Bak, <gülüyor> deminler de... Arabada mıydı? Bizimki dağın tepkine takıl girmeyi aşağıya demiştim ya. O da takıl doğruya işte. Ama sorun da açıklığa sonuçsuz. Akif, dini öğrenmek için birileri bir şey anlatırken önce diniyle. Hele siz, yüzde beş konuşursanız 95 dini... Olar neydi 0.93'ten 0.93'ten buraya ginecek. Oraları çok öde diyor. Bir dakika, bir Hocam günü öyle geçmiyoruz. Hocam günü Hocam günü öyle geçmiyoruz. Hocam günü öyle geçmiyoruz. Hocam günü öyle geçmiyoruz. Hocam günü biraz zorlayacağım şimdi. Al bunu sana hocam. Öyle miydi? Derim aşağıya için derim aşağıya için. Ya, cihaz, yavrum, İki saatliği için kõrge maastikust ja sellega on Asli şirk ya da tarihi diye bir şey var mı? Aksiyat, Daha evvel bu şirkden bir şirk olarak biliyordum da. Asli şirk, tarihi şirk ifadesini ben ilk defa söylüyorum. Şöyle tarihi değil de. Yani. Ana büyük şirk, Türk şirket. Daha açarsam hocam şöyle bir şey. İyiver musun bana? orada evet. dirayetli bu ene hocamız buraya gelmişti benle karşılaşmıştık. Sağ sabo onun namazı namazı Onların şirk asli, Onlar asli işiydi i̇şte <gülüyor> o olabilir ama gelişti yanların asli işiydi işte anlatıyorum. Böyle geçmişte söyleyen birisi olmadı sanki <gülüyor> bilmiyorum dedim mesela söyle diyebilirim. <gülüyor> Müşriklerin şey. Kes... <gülüyor> Çocuklar! keşif böyle <gülüyor> müşriklerin kestiği yenilmez deriz. Evet. Şimdi, bazıları bu ifadeyi anlamıyor. Müşriklerin kestiği yenilmez deriz mi? Biz orada Mekkeli müşrikleri kasteleriz. Evet. Evet. Çünkü Mekkeli müşriklerde asıl olarak kesme yok, Desmene de yok. Ama müşriğin kestiği yenilmez derken evli kitabı şirkü yok mu? Var. Evli kitabın ki yenilir. Mekke'lilerin kine belki böyle aslıyım, yes. Yahudilerin kine talih şirk diyebilirsin. Hmm. Ama Yahudiler de kesin bizdeki olduğu gibi. Yani sana atar ve besmele çekilme zorundadır. Belki bunu izah etmek için böyle bir ifade kullanmış olabilir. Ama şirk dedin mi, ya İslam'dan çıkaran şık vardır, büyük şirk, şirk, belki küçük şirk vardır. Pekala, tasavvurçuların cenab Namaz'ı sunmalıdır Şimdi, ona şöyle diyeceksin. Tasavvur, şirk dolu bilmeyesi söylersin. Bunu rahatlıkla bir söyleyelim. Şirk ve dolu bilmeyesi söylersin. Hatta derdi küfürdendir öte, ilhad olan bir bilmeyesi söylersin. Vahdetü mesela, ilhattır tamamen. Bunu anlatabildim mi? Ama, Resul ehlinde muayyen girişine bu müşriktir diyemiyoruz birdenbire. Neden? Çünkü tefsir am ile tefsir-ül -tefsir muayyenin hüsnünü biz ayırt ederiz. Neden? Hüccetin itame edilmiş olması gerekir deriz. Bunu bazen ayırt edemeyiz. Resul bile ayırt edemeyiz. ayırt edemeyiz. Allah Resulü Mekke'deyken Ebu Talib'in ölüm olayını hatırlıyor musunuz? Her şeye rağmen senin için tövbe ve iştifar edeceğin diyor. Allah, Tövbe suresinin sonlarındaki ayeti indirir. Ne oluyor ki nebiye ve müminlere açıkça taşıtta öldüğünü bilinenler için tövbe ve iştifar etmeye kalkar diyor. İbrahim'in babasının için iştifarı ona verdiği bir sözden ibarettir diyor. Ama onun da zalimlerden öldüğünü anlayınca bıraktı. Bu neredeydi bu ayette? Olay nereden? Mekke'de. Mekke'de Peki Medine'ye geldi Allah Resulü'nün. Annesinin kalbini ziyaret onun için tevbe istiğfar etme izni istedi. Bak şimdi. Dedi. Eğer annesinin açıkça şıkkı öldüğünü bilseydi izin istemesi suç olurdu. Çünkü Ebu Talip'le yasaklandı. Annesi ne zaman öldü? bir Birşeytten önce öldü. Yani Allah Resulü 6 yaşındırken annesi vefat etti. Yani müddet verilmeden 34 sene önce. Allah Resulü buna, ona tam hükmü göremiyor. Halbuki o ortamda toplumda asıl olan şirktir. Şimdi bizim toplumumuzda asıl olan işlerdir. Buna rağmen bu muessese'de şirk vardır. Daha kişide vardır. Ama birisini hemen doğrudan doğruya teksir edemiyor. Namazını kılmaya gelince, namazını kılmaya gelince, e, açıkça müşrik olduğu bilinenler dışında biz devamlı ihtiyaklı şüpheli davranırız. Yani e, kılma yönünü tercih ederiz. Ama açıkça şirkli olduğu bilinen seferde, yani muayyen bir kişi olarak o zaman onun namazını kılmayız. Ha, kaldı ki döndük namaz kılmayanın bile namazı kılınmasın. Adam hiç uğramamış hayatında. Ama bu toplumda, Türkiye toplumunda biz buna ne diyoruz? Bu insanlar namazı terk etmenin öyle bir cürme olduğunu bilmiyor. Namazı bir boş, eda ederse değil etmezsen Allah Rasul ve Rahim deyip geçiştiriyordu bu adamları. Doğru mu? Bazı mükümleri bu topluma göre yani uygulama zorundasın. Ha, biz birisimiz doğrudan doğruya teklif edemiyoruz. O illa müşrik kafir olmadığından değil. Devamlı yüzde birlik yüzde birlik ihtimal bile bizde değer taşıyor. Adam la ilahe illallah diyor. Kusame ne yapıyor? Adamı öldürüyor. Ha, buna rağmen yani içinde bir e, kaygıyla Allah Resulü'ne geliyor anlatıyor. Sen la ilahe illallah diyen birinin öldürdüğünü. Eee Allah'ın Resulü. Ama o bunu korkudan dedi, diyor. Allah Resulü o kadar ısrarlıca bunu tekrar etti ki, diyor. keşke bugüne kadar Müslüman olmasaydın, dedin, diyor. E, dedim ki, eee Allah Resulü, o bunu korkudan, dedi. Bari kalbini atsaydın. Misih insanın kalbini açamayacağınıza göre, cüddüten bir adamın ensesinde kılıçsan eminim. Bu adam, la ilahe illallah, diyor. Neden demiştir, deri? Korkudan. Duygular bunu desteklemesine rağmen işte o duyguya biz yer vermeyiz. Kalbini yaramak ederim. Bence şu an Türkiye ortamı bu ortam şer'i ahkamı uygulayacak ortam değil. İnanın şu an Allah'ın hükümleri ikame ediyorsun bu memlekette. 10 sene sonra uygulamaya başlanır. Neden? Adam Allah aşkına hangi müshahid olmaa laik burada? Ha? İşte yani bu uygulanmaz bu. Bu insanlara askranı eyretmeden hangi onun zikriyle mahkum edebilirsin ki? Onun için zikri yani vermeyi biraz sual bırakacaksınız. Bence onlar ölmeden cenazesine gitmedi neler. Hayattayken onlara gidelim de koramak yani. Evet. Ben de ben de... Ah, evet. Evet. Burada. İtaat. Bu da. Niye? Sanırım alıntı dedi. Evet. Anne babana itaat et. Kayınvalide, kayınbaba itaat et. Kim hayır? Ona Tamam. Seydi mi? Görülüyor mu? Sor bakalım yani yani. Peki Vin San Dios salonu Müslüman diyor ama Müslümanlara kötülük yapıyor yani. Müslümanlara? Müslümanlara kötülük yapıyor yani. Keselikler. nasıl? O bu yani. edeceğim edeceksin, ya. isra edeceksin. Allah kabul etsin. Tabisi ortamda bunu demen ortamı var. Bunu rahat diyebilir. O zaman biz İslam'ı yaşanır bir din olduğunu göstermeli Yaşanır bir hayat nizamı olduğunu sevgilemedik. Anladın mı? Anladın mı? Hemen o kişinin zutnunu neden soruyoruz? Ben bu adama Nasıl hakkı anlatabilirim? Nasıl bir yaşanan bir hayat nizamı olduğunu gösterebilirim dememiz gerekiyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bu çıkar kur daha bu güzel meseleler iyi anlıyor. Evet, o zaman dersi efendim dersi zamanına bırakalım ama dersten vakit almamak için bir şeyler söyleyebiliriz. Yine dersten vakit almayalım. Peki. Evet. Size de